Yoğun bir oy sayma mücadelesinden sonra Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak mazbatasını aldı. Aşağı yukarı bir 18-19 günlük görev süresinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bir kararla seçim iptal edildi İstanbul'da 31 Mart yerel seçimleri. Sırasında yapılmış olan İstanbul seçimlerine yönelik olarak bir iptal kararı ve seçimlerin yenilenmesi kararı alındı. Dörde karşı yedi üyenin oy çokluğuyla alınmıştı bu karar. Dün akşam itibariyle de Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerine yönelik e, gerekçeli kararını e, açıkladı aşağı yukarı e, 250 sayfalık bir e, karar metni e, burada aslında işin özü sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur dedi. Ee, ve e, bu e, kamuoyunun e, beklediği kararı da e, bir şekilde e, açıklamış oldu. Elbette bu e, farklı e, açılardan e, tartışılıyor. Tartışılmaya da devam edilecek e, belli ki. Fakat e, biz şimdi esas olarak o e, hem e, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu zamana kadar neler olup neler bitmiş, e, Ekrem İmamoğlu'nun o 18-19 günlük belediye başkanlığı döneminde, ee, neler yaşanmış, ee, bunlarla ilgili e, aslında e, Türkiye'nin belki biraz da özlediği olması gereken bu e, işleri, bu e, haberleri ortaya çıkaran araştırmacı gazetecilik yapan e, bir meslektaşımız bugün e, telefon hattımızda e, Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağıral, Murat Bey günaydınlar. Merhaba. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ee, şimdi siz aşağı yukarı 31 Mart seçimlerinden bu yana e, ondan fazla yazı yazdınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukları, israfı, e, bir takım e, yandaş işte AKP'ye yakın eş dost, akraba e, tarafından kurulan dernek ve vakıflara e, aktarılan e, paraları. E, yazdınız. Yazmaya da devam ediyorsunuz ve e, Türkiye kamuoyu sizin yazdığınız yazılarla bir takım e, yolsuzlukları e, öğrendi. Öğrenmeye de devam ediyor. Siz de e, bu işlerin peşini bırakmıyorsunuz. Şimdi e, isterseniz bu e, hem 31 Mart seçimlerine e, doğru gittiğimiz süreçte hem de sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne olmuş, ne yaşanmış? Şöyle genel bir e, bilgilendirme ile başlayalım. Daha sonra alt başlıklar halinde özellikle bu seçim Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün kesilen milyonlarca liralık faturalar, daha sonrasında başka bir takım derneklere aktarılmış paralar bunlar peyderpe hep gündeme geliyor. Ama önce bir genel değerlendirmenizle başlayalım. Teşekkür ederim. Şimdi bunlarla ilgili... Seçim sürecinden sonra özellikle. Biraz sesinizi yüksek tonda alabilir miyiz yayın için? Tabii ki. 31 Mart seçiminden sonra yani o gecenin sabahından itibaren evet. biliyorsunuz ki birçok yandaş diye tabir edilen benim nazarımda hiç değeri olmayan basın tarafından hı hı. insanlar seçimde şaibe varmış algısı yaratmaya çalıştılar. Aslında 1 Nisan günü ne yapacaklarını bilmiyorlardı ama onun hı. akabinde bir grup çıktı ve o grubun temsilcileri ki belli gazetelerin köşelerindeler seçimlerle ilgili şaibe iddialarını dillendirmeye başladılar. Bunlardan biri İben Karagül'dü. Hı -hı. Yeni Şafak gazetesi genel yayın yönetmeni. Evet. Aynı zamanda TV de sahip oluyor bu grup. Bu grup Albayrak ailesine ait. Hı -hı. Burası ayrı. Bunu cepte tuttuk. Evet. Bir diğer grupsa ise Hilal başını çektiği. Turkuaz ekibi Turkuaz medyanın e, Sabah gazetesi var olan Sabah gazetesinin yazarları Bir anda inanılmaz yayınlar Yapmaya başladılar yazılarında Ya da sosyal medyadaki paylaşımlarında YSK sandıkların hepsini Tekrar sayıyor dendi YSK bunu yalanladı Hı. Ardından e, Gazi Osman Paşa'da Cumhuriyet Halk Partililer Birilerini dövüyor dediler Gazi Osman Paşa kaynakamı yalanladı İnsanları kamuoyunda algı yaratabilmek için Var güçleriyle çalıştılar. Şimdi neden bunu yapıyorlar? Bunların içerisinde bir de e, Pelikan grubu var. O evet. Pelikan grubu da Hilal kaplanın eşi zaten. Hı hı. Onun içerisinde ayrıca bir seta var. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın e, danışmanlığını yapan bir kişi Burhan Ettin Bey. Hı Başkanlığını hı. yapan kişi yine bu ekibin içerisinde. E, ve bu grup nereye bağlı? Turkaz Medya grubuna bağlı. E, Turkaz Medya grubu nereye bağlı? Kalyon Holding'e. Evet. Genel müdürü kim? Bunların? Serhat Albayrak maliye bakanımız Berat Albayrak'ın kardeşi. Hı hı. Şimdi İstanbul'da bizler gazeteci olarak bilirsiniz ki kulağımıza çok fazla fısıntı gelir. Yalnız ben yazılarımda fısıntıyla değil bilgi belgel hareket ediyorum. Bu tür duyumlara çok önem vermemeye çalışıyorum ama bizatı orada o toplantıda bulunan ve şu anda e, AKP'nin adaylarından birinin kardeşi olandan duyduğum için doğruluk oranının çok yüksek olduğunu bildiğim bir bilgi var. Hı hı. O akşam Berat Albayrak'la Binali Yıldırım arasında çok e, şiddetli bir tartışma yaşanmış. Hatta iş... Dağrışmaya ve tokat atmaya kadar gitmiş. Tepki gösterilmiş bunlara. Ama insanlar bunu bu şekilde yayabilmek için elinden gelen her şeyi yaptılar. Şimdi dedim ki ben de, ya insanlar bu yalanları bilmeleri lazım. Bu yaratılan algıyı, çünkü A Haber'de, takvimde, sabah gazetesinde, bütün hepsinde bu Turkuaz Medya'nın sahibi olduğu ve diğer tarafta diğer aile olan Albayrak'ın yaratmış olduğu algı neden, sebebi ne? İnsanların bunu algılaması gerekiyor bunu algılatabilmek için de doğrular yazmak gerekiyor. Ben ondan sonra da bu şeyleri ortaya çıkarmaya başladım. Hı hı. İlk çıkardıklarım zaten e, Albayrak gruplarının, Kalyon inşaatın e, devletten aldığı ihaleler. Evet. Şimdi bakın Kalyon Holding 2011 ve 2019 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde 13.8 milyar TL'lik ihale almış. Evet. Bu 13 milyar TL dediğimiz zaman çok basit bir rakam gibi akılda kalıyor ama hı hı. Aslı şudur eski parayla 13 katrilyon Çok ciddi bir rakam 13 trilyon. düşünebiliyor musunuz? Evet 13 katrilyonluk bir ihale almış Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basılı bütün organları medyada ait Bütün hepsi Turkuaz Medya'nın matbaasında basılıyor hı. Bütün ihaleleri yine Kalyan Ordin kalıyor Buradaki feryadın sebeplerinden biri bu. Diğeri reklamlara bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu tüm reklamların tamamı bu yanlış medyaya gidiyor. Evet. Hiçbir şekilde size herhangi Büyükşehir Belediyesi'nden bir reklam verildiğini gördünüz mü? <gülüyor> Gel, Geldi mi işte böyle bir şey? Mümkün değil. Evet. Ama düşünün ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece 3,5 dakika toplamında ise 6 dakika. Konu kesilmiş hali 3,5 dakikalık bir video için. Evet. Emperyalist diye tabir ettiğimiz, kendilerinin de dış güç, dış güç, dış güçler diye bahsettikleri Amerika'dan genel yayın yönetmeni getiriyorlar. Beraber bir video yapıyorlar. 15 Temmuz'un canlandırılmasını yapıyorlar. Hı hı. Ve bu video için o adama 6 trilyon para diyorlar. 6 trilyon. Evet. Şimdi bunu, bunlarla ilgili o kadar çok kalem var ki. Vakıflar, zaten Sayın Çidem Toker Sözcü Gazetesi yazarı Çidem Toker bir e, faaliyet raporu yayınlamıştı. 800 milyon TL gibi bir rakam aktarıldığını madde madde yazmıştı zaten. Evet. E, buradaki aktarılan sadece maddi yardım değil. Aynı zamanda e, taşınmazların da yardımı var. Adam mesela Yeni Kapı'da Yeni Kapı miting alanının hemen karşısında 13.8 dönümlük bir arazi var. Hı -hı. Bu arazi şu anda paha bitilemiyor. İnanılmaz inanılmaz değerli bir arazi. Ama 49 yılında Ensel Vakfı'na verilmiş. Değeri 323 milyon dolar gibi bir şey çıkıyor. Bilaveden oradaki rakamı tam bulamadık biz. Çünkü vermiyor. Ben birçok kez de başvurdum belediyeye. Vermiyorlar. Bu Burası e, oraya hibe edilmiş. E şimdi buradaki insanların e, bağlantılarını da ortaya koyduğunuz zaman hepsi belediye ve AKP içerisinde var olmuş. Bütün yazıların bunun üstüne zaten. Mesela düşünün. Ekrem İmamoğlu e, seçildiği gün bütün bu yaygaralar başladı. Mazbatayı aldığı gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi medya aşireden 13 milyon TL'lik bir fatura ödendi. Evet, o inanılmaz bir şeydi gerçekten. E, medyada evet. da epey e, ses buldu. E, tam da mazbatayı aldığı gün, e, tam e, kelimenin tam anlamıyla yangından mal kaçırırcasına değil mi? O fatura kesilmiş ve e, ödemesi yapılmış. Ki Aynen öyle. E, Ekrem İmamoğlu'nun e, ödemeleri durdurun e, talimatı e, verdiğini ve vereceğini de e, içeride resmi olarak yazışma olarak bildikleri için o parayı daha sonra alamayacaklardı muhtemelen. Hemen böyle hızlı bir e, operasyon gerçekleştirildi. Çünkü, Görünen inceleyecek. O. Çünkü inceleyecek Ekrem İmamoğlu'nun ekibi ben bundan eminim. Evet. Ben Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde değilim ya da e, kampanyasında yer almıyorum ya da işte e, kendisiyle ilgili bir bağım yok bir kere gördüm kendisini. Başka hiçbir şeyim yok ama O ekibinin Kesinlikle bu verilerin hepsini inceleyeceğini biliyorum neden çünkü bakın Bu ihale iki kere iki hak edişte verilmiş Toplamı 26 milyon TL hı hı. Ben bununla ilgili yazdığım, yazdıktan sonra 13 milyon TL ile ilgili yazdıktan sonra Medya AŞ'e bir açıklama yaptı evet. Ve dedi ki açıklamada Biz dedi bununla ilgili Sadece sizin belirttiğiniz gibi Web işi yapma değil 212 kalem malzeme var dedi Hmm. Ben de tekrar yazdım. Hayır dedim yalan söylüyorsunuz Sizin sözleşmenizde 15 kalem var Çünkü Ekap'ta bu kayıtlı Ekap'ta hangi şey yapacağı da kayıtlı o 15 hmm. kalemin altındaysa 89 kalem var Onlar da ne biliyor musunuz Mesela internet sitesi yapılmış İnternet sitesinin üzerine ben örneklenecek. Zaten var olan bir şey Onu ayrı bir kalem gibi çok göstermek için hmm. eklemişler Ama o kadar çok doldurmuşlar ki istiyar işlemi ya da teknolojiyle uğraşan herkes aslında bunun sadece bir işlem olduğunu biliyor. Tamamen şişirme hani, bir fatura yani. O sözleşme tamamen şişirme 26 milyon lira ya. ya Allah aşkına web sitesi için 6 trilyon para ödemişler. Ödedikleri kişi az Parti Gençlik Kolları şirketinin sahibi alt Parti Gençlik Kolları'nda çalışan bir çocuk. Çocuk diyorum bakın 24 yaşında. Evet. Şirketini daha 4 ay önce kurmuş 6 trilyonluk belediyeden ihale alıyor. Ne işi? Web yapım işi. 26 milyon liraya yapılan site gördünüz mü? Taylan Yıldız var. İyi ee, e Parti'deydi. E e -Go Google'dan gelmişti. Kendisine ulaştım sordum. Dedim ki ya 26 milyon TL ile Google'da ne yapılabilir dedim. <gülüyor> Google'un Google alt verisi yazılır zaten. Yani Google'u yeniden yaparsınız dedi 26 trilyonla. Düşünün. Evet. Ya düşünün. Yani paralar buralara gidiyor. Şimdi daha çarpık ilişkiye söyleyeyim. Yine hı hı. yazdım bunu. Şimdi buradaki ihaleyi veren müdür Ekrem İmamoğlu'nun magbatası alındıktan sonra e, diriliş postası adı bir gazete var. Evet. Oraya röportaj veriyor. Verdi röportajda diyor ki ben diyor geldiler buraya diyor. Şifreyi istediler benden. Ben diyor vermedim. Birendim. Eğer bunu verirsem e, vermem için kendi canıma kıyarım. Silahımı şakama dayadım. Onlara şifreyi vermedim diyor. Ardından kahraman gibi kendisini e, ha, yeniden bir şey 15 Temmuz kahramanı gibi lanse etmişler. Böbürlerine böbürlerine geziyor. Şimdi bakın, kendisinin iletişim koordinatörü ve yardımcısı iki kişi var. Samet ve Murat. Hı hı. Yazdım bunu, isim isim, isim yazdım. Çıkıp itim. Ve bunların hepsini yüzlerine sordum ve doğrulattım. Mesela Kıraatim var. Ve aynı zamanda Samet Özdemir'in kendi adına kurduğu şirketi var. Bakın bunlar Büyükşehir Belediyesi çalışanı. İkisi bu beyefendiden doğrudan temin yoluyla ihaleler almış biliyor musunuz? Belediye çalışanı Çalıştığı yerdeki ihaleyi kendisi alıyor Ve bunu kim veriyor? O kendini Kahraman ilan eden bilgi işlem daire müdürü Veriyor bu işleri Bu iki personelin altında Audi 6 Araba var. 34 mes plakalı Ben plakaların numarana kadar Hepsini söyledim kendilerine ve yazdım Bana diyorum ki bir tane belediye çalışanı Audi 6 marka aracı Nasıl alır? 800 bin lira değeri var Baktım şimdi. 800 bin lira değeri var Hangi belediye çalışanı 800 bin değerini A6 alır? Ve bunu evet. da utanmadan belediyeye geliyorlar. Şimdi bunları ortaya çıkardığınız zaman, şimdi bu insanlar tabii ki feryat edecekler. Niye? Çünkü rand kapıları kapanacak. Okçular ok Vakfı. Evet. Okçular ok Vakfı ile ilgili yazı yazı. Hı -hı. Şimdi bu yazdıklarımı düşünün, bütün arkadaşımın kampanyasında kullanıyor. Mesela bu web sitesiyle ilgili 2015 yılından beri verilen ihalelerin toplamı 80 trilyon lira. 80, 80 trilyon lira. Evet. trilyon lira. Ve hepsi aynı işler biliyor musunuz? Hepsi her hmm. yıl bakım var, Her <gülüyor> yıl. Klasik makbe olarak koymuşlar oraya. Aynı hmm. zamanda okçuluk vakfıyla ilgili yazdım. Hmm. Ben dedim ki metro ve raylı sistemlerin bakım onarımını yapmakla görevli olan metro Ayşe okçuluk eğitimi vermek için niye ihale açar? Açtığı hmm. ihaleyi de niye okçuluk vakfı alır? Bakın okçuluk talep talep etmiyor. Metro kendi kafasını okçuluk eğitimi vermek için bir e, ihale açıyor. Ve bunu da Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyetinde bulunduğu bir vakfa ihale ediyor. Hı hı. Ben evet. Metro Ayşe'nin yetkililerini aradım. Dedim ki arkadaş bizim Türkiye'de okçuluk federasyonu var. Hı hı. Bu işte de en akil ve yapacak kişi o kurumdur. Bundan hı. daha iyi eğitim verecek bir kurumumuz var mı bizim? Niye onları çağırmadınız? 4G maddesine göre ihale açtınız. 4G özel açılmıştır ve kimseyi davet etmezler, istediklerine verirler. 4.734 sayılı kamu ihale kanununun e, özel maddesidir bu. Özel olarak vermişler, 500 bin lira. Soruyorum diyorum ki kaç kişiye okçuluk eğitimi verildi? Hmm. Ok mu alındı, yay mı alındı? Bunları bana söyleyin diyorum, ekapta kaydı yok. Saklıyorlar, gizliyorlar. Ben bunları ulaşana kadar göbeğim tatlıyor. Doğru evet e, şimdi bu e, az evvel bahsettik e, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, faaliyet raporu sivil toplum kuruluşları okul yurt e, ne kadar para harcandı 2018 raporu bu işte Ocak ayında e, Çiğdem Toker e, az evvel sizin de e, bahsettiğiniz gibi e, Sözcü gazetesinde e, bunları e, ele almıştı e, 850 milyon. Evet. lira civarında ve burada baktığımız zaman en büyük pay TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı daha sonra TÜRGEV Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı T3 Vakfı efendim görebildiklerim sizin, Ensar Vakfı, sizin, Okçular Vakfı sizin şey özür dilerim baktığınıza diyorum ya artık o kadar çok bakımla yapıp kalkıyorum biraz böyle <gülüyor> <gülüyor> dilinizde evet ya şöyle bir şey var bakın Hani bu belki izahı olmayanın mizahı olur ya. Doğru. Ee, şimdi insanlarla konuşurken mesela artık şüpheli yaklaşmaya başladım. Yani vakıf, bir vakıf arıyor beni. Ya bizim bir e, panelimiz var konuşmaya gelir misiniz diyor. Ben sizi arayacağım diyorum. Açıyorum vakfa bakıyorum. Acaba diyorum bir yerden davranışlar mı? Bir yerden almış mı? Evet. O kadar çok paranoyaklaştırdılar ki. Bize. Doğru. Size bakın sizin programınıza münasip yazacağım yazı aslında bir dahaki hafta için yazacağım bunu ama ee, size ben bir bilgi veririm. Evet. Mesela TÜKVA e, Bu Bazı iddialar vardı ile ilgili Binasının yapıldığıyla ilgili hı hı. TÜKVA yetkilileri çıktı Bununla ilgili Biz dedi bu binayı kendimiz yaptık kardeşim dedi hı. Bize iftira atılıyor dedi Evet Yalan Ben bununla ilgili şöyle söyleyeyim size hı. Ki e, bütün herkese bilsin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında 191.959 ihale numarasıyla Eyüp Gençlik Merkezi inşaatı yaptı. 30 milyon. Yani 30 trilyon. Hmm. E, bu inşaatı yaptı. Eyüp Gençlik Merkezi diye. Ardından bunu TÜBVA'ya verdi. Kendi sitesinde bunu yayınlıyordu. Ta ki 3 ay öncesine kadar. Evet. 3 ay önce bunu kendi sitesinden sildi. Ama silmeyi unuttukları bir yer vardı. Google'un ön belleği. Hmm. Ön belleğinden silemediler onu. Tabii ben onun bütün esim, ekran resimlerini, her şeyini aldım. Çıkardım. Bina e, TÜBVA'ya tarsit edilmiş. Yaptırılmış ve ters edilmiş Şimdi işin ilginç tarafı şu Ben bunların hepsini yetkililerine de sorduğum için yazacağım hı hı. Şimdi ihaleyi alan firma Cumhuralt İnşaat diye bir firma Bu firmayı e, belki çoğu kimse hatırlamaz ama Hatırlatmak için ben söyleyeyim hı hı. Bu firmada hiçbir zaman şaşırmıyoruz zaten Hiçbir zaman şaşmıyor Illaki ki AKP ile bağları çıkıyor Hatırlarsanız e, Batman Ulusu Barajı gölü altında kalacak Tarih Hasan Keşf vardı Evet evet Hasan Keyf Kızlar Camii'nin duvarının taşınma işleri falan vardı ama e, Danıştay bu şeyi durdurmuştu. Artuklu Hamamı taşınıyordu, İmam Abdullah e, Zeviyesi taşınıyordu, Hasan Keyf Kalesi, hı hı. Orta Kapsı falan neyse. Bunlar taşınırken Danıştay durdurmuştu bunu. Durdurmasına rağmen devam edip ben Danıştay'ın kararını tanımıyorum diyen inşaat firması var ya. Evet, o evet, evet, o evet. firmada Eyüp değişik Merkezi'ni yapıp e, belediye tarafından Türk TÜK ve HİBE edilmiş. İnsanların gözünün içine baka baka da çıkıyorlar. Diyorlar ki, kardeşim diyorlar bu seçimde zila var. Niye biliyor musunuz? Türkman'ın yönetim kurulundaki kişiler kim? Sayın, Mecmi, e, hem mütevelliye hem yönetim, bütün AKP yakın isimlerle dolu. İşte az önce bahsettiğim pelikan ekibinin, pelikan ekibinin tamamının yer aldığı yerde Türkman. Evet. FETA Vakfı dediğimiz, şu anda Cumhurbaşkanı Danışmanı ve... E, Abdullah Öcalan'la ilgili sayın açıklaması yapıp sonra Sehven açıklama yapan sayın danışman o TÜGVA'nın yönetiminde. Evet. O mütevelli hayatında bütün AKP iktidarındaki, AKP'nin içerisindeki bütün yöneticiler bulunuyor. Bütün her şeyi insanları algısını değiştirmek için e, deniyorlar. Ama altında yatan tek şey İstanbul'un iptal edilmesinin tek gerekçesi ranttır evet bu, bu, bu, bu verilerde çok açık bir şekilde bunu gösteriyor tabii bu aslında sizin bahsettiğiniz işte kendi sitelerinden falan sildiler kaldırdılar dediğiniz o e, Eyüp'teki e, bina e, aslında bu e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o 2018 yılı faaliyet raporunun içinde de yer alıyor yani tabii bir yerden anlıyorum. siliyorsunuz başka bir yerden e, çıkıyor ortaya yani siz hani dediniz ya Google ön bellekte kaldı evet, orada evet. bulabildik diye e, burada görünüyor ve e, daha sonra bu haberler tabii e, seçim e, atmosferiyle birlikte tekrar tekrar gündeme geldi yazıldı e, farklı boyutlar farklı e, başka bir takım arka plan e, bilgileri de ortaya çıkmaya başlayınca e, hemen tabii e, çok sıklıkla başvurdukları e, yayın yasa e, yoluna başvurdular değil mi bu? Bu haberlerle ilgili. Ya tabii ki bakın şimdi mesela ben buradaki şöyle oluyor. Benim yaptığım şeylerde yayın yasa bir tanesine geldi. Hı hı. FETÖ ile ilgili. FETÖ ile ilgili yazmıştım. Diğerlerine çok şükür gelmedi. Çünkü neden? Mesela ben Tevfik Göksu ile ilgili Esenler Belediye Başkanı ile ilgili bir yazı yazdım. Hı hı. Hatta MedyaCAD sıralamasında Türkiye'den çok paylaşılan yazı olmuş. Evet. Şimdi onu yazdığımda ben yazının muhatabını direkt arıyorum. Hı hı. Sayın Belediye Başkanı'nı aradım Esenler Belediye Başkanı değil mi? Evet, tabii. Hı hı. tabii Kendisini aradım dedim ki Sayın Başkan Ben Murat Arel, Yeni Çağ Gazetesi yazarıyım Hakkınızda bir yazı yazacağım <gülüyor> Bazı sormak istediğim sorular var e, Konuşabilir miyiz? Tabii ki dedi Ve sorularımı sordum Kendisine ben bunun e, Hala bazı şeylerin doğru olmadığını e, Bunların yanlış olduğunu ve bunun tam oyunu Bilmesi gerektiğini yüzüne söyledim Hani çıkıp derse ki hayır kardeşim Ben bunu söylemedim e, konuşma kayıtları var onu da kimse yapmıyor. Okçular Vakfı'nı yazdım. Okçular Vakfı'nın kendisini arıyorum. Evet. Cevap alamazsam atlayıp yanlarına gidiyorum. Hı. Onun için hani ama diğerleriyle ilgili kendilerine dokunan bir şey olduğu zaman ki oluyor bu yazılanların hepsi doğru şeyler. Hı hı. Çiğdem Hanım'ın yazdığı belge tamamen doğru ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belgeleri bunlar. Bunların hepsiyle ilgili yapabildikleri artık yeni şey 3 satırlık suç ceza mahkemesinden yayın durdurma ve kaldırma. Bakın Tevfik Göksu Yunan medyasında çıkan saçma sapan haberlerle ilgili katıldığı bir iftarda konuşmasını yayınladı. Evet. Bu yayınlandıktan sonra kaldırıldı. Hı hı. Yayın, yasaklandı. Ondan sonra bakın piyasaya yeniden servis edildi. Neden biliyor musunuz? İlk konuşmasında anladınız siz onu diyordu. Hı hı. Yeni çıkan videolardaki ne yazık ki sosyal medyadaki herkes bunu paylaşıyor ama... Oradaki anladığınız siz onu kelimesi yok oluyor. Hmm. Algı öyle bir şekilde değişiyor ki ben orada öyle bir şey demedim kardeşim diyor. Tatlı bir noktaya getirdiniz siz diyor. Ne dinleyen dinledi tabii onu ama. E, e, tabii ki. Tabii evet ki. evet evet. Burada da başka bir vakıftan e, bahsediyorsunuz bu konuyla. Evet. E, yeni dünya alakalı. Vakfı. Evet yeni dünya vakfı bunu da yeni duyduk evet. O da şöyle yeni dünya vakfının e, başkanı Sayın Esatlar Belediye Başkanı'nın abisi. Hmm. Aslında Adıyamanlar Vakfı var Onun da başkanı kendisi ama Bu vakfa da başkanlık yapıyor Tabi bu vakfa girdiğiniz zaman Vakfın içerisindeki yönetim kurulundaki insanlar Çok ilgi çekecek O kadar çok değişik yapıda insan var ki Mesela ben tek tek baktım hepsine hmm. Ayşe Gürcan var Ayşe Gürcan AKP eski Aile ve sosyal politikalar bakanıydı Mustafa Şen var Hepimiz televizyonlarda izliyoruz evet. Bilir kişi olarak generin sahibi olarak çıkıp açıklamalar yapıyor Ahmet Davutoğlu'nun da danışmanıydı. Hı hı. Ali, Tok, Ali Toköz var. Eski Akşehir Belediye Başkan Danışmanı. Mesela Mustafa Akçay var. Sultan Gazi Belediye Başkan aday adayıydı. o kadar çok kişi var ki Ahmet Baa Ötken var. 20. dönem AK Parti Milletvekili ve Sağlık Bakan Yardımcısıydı. Ve bir de Gazi Atmercan var. Hı hı. Şimdi vafa girdiğiniz zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden daha yeni Yeni ihale almış. Tam seçimlerin olmasından bir gün kala ihale almış. Demiş ki bizim reklam ve tanıtım hizmet alın işimiz var. Ee, para lazım. İhale daha iyi diyor. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi ihale açıyor. Parayı oraya veriyor. Maktum iktisat işletmesine. Başka kimse katılmıyor. Yine 3G maddesine göre. Hı hı. Ee, tabii bu ilişkileri inceledikten sonra da şöyle bir şey çıkıyor. Ee, i̇ş adamı var. Gazi Mercan. Gazi Akmercan. Akmercan diye bir temizlik ve araç kiralama işleri yapan firmanın sahibi. Gerçekten büyük bir firma. Türkiye'de AKK iktidarı birlikte yukarı doğru iğmesi artan firmalardan bir tanesi. Acaba dedim Esenler Belediyesi'nden bir ihale almış mı dedim. Evet bingo. Esenler <gülüyor> Belediyesi'nden bir hiç ihale şaşmıyor, almış. Hiç şaşmıyor değil mi? Hiç, evet. hiç, hiç şaşmıyor. Yani o kadar çok birbirleriler şey ki bağlantılılar var ki. Evet. Şimdi ne kadarlık almış dedim. Bakın 53 trilyon. 53 trilyonluk Esenler Belediyesi'nden ihale almış. Başkan'a sordum bunu. Evet doğru dedi benim dönemimde daldı aldı, benim dönemimden önce de aldı benden sonra da alacaktır dedi. Büyük bir şirket hmm. dedi. Ben de kendisine dedim ki Sayın Başkan, yani abinizin, vakfının yönetiminde bulunan bir kişi, kardeşinin belediye başkanlığı yerden e, ihale alması normal mi dedim. Normal dedim. Hmm. Evet. O da kamuoyunun takdirini artık. Evet. Şimdi ardından Ayşe Gürcan'a, oradaki isimleri tek tek incelemeye başladım. Ayşe Gürcan'a baktım. E, AKP eski Aile Sosyal Politikalar Bakanı, akrabalarına baktım. Sonra Ahmet Baba, Baha Öğütgen'e baktım. E, orada yine bir şeyler çıktı. Ne çıktı? Ahmet Baba Öğütgen'in kardeşi, e, Sayın Böyken danışman olmadan önce şahıs şirketi varmış. İhaleler alıyormuş. Tabii ki İspak, Beltuğ, Üston, Otobüs Ayşe gibi firmaların hepsinden, yani belediyenin firmalarından ihaleler almış. Evet. 974 bin lira, yani bir trilyona yakın ihaleler almış. Aldığı ihaleni Mali Müşavirlik İdmeti. Evet. Abisi. Bu bakkan, aslında e, epey e, detaylı e, sizde baya e, so. inceliyorsunuz. E, fakat tabi yani biz bunu böyle çok saatlerce konuşmak evet, isteriz. Söyleyeyim. Evet buyurun. Yani, ne yaparsanız yapın. Ne, e, nasıl seryat de esinle. Evet. Buradaki tek sebep rank. Hepsi'nin birbirleriyle bağlantısı var. Hepsi belediye'yi artık kendilerinde bir gelir kapısı olarak görmüşler hı hı. ve gelecek eklem imam ekibi. Vatandaşın zırtlağından, gelirinden, tüyü bitmemiş yetim diyorlar yani. Evet. O yetimin hasrını yiyenlerden hesap soracağı için, düzenlerinden feryat olacağı için bu kadar yüksek çıkıyor. Edelim. Evet peki. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Murat Ağrel. Ben Ağurel. teşekkür ederim. Ee, yayınımıza... ben fazla konuştum galiba. Yo estağfurullah tam vaktinde bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Size ben de, de e, yayınlarınızın başarıyla devamını e, diliyoruz. Ederim, gayet iyi bir gazetecilik yapıyorsunuz. Bu şekilde devam etsin çok, diye çok kibarsın, çok <gülüyor> dileyelim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Başarıdan diliyorum. Çok mersi. Sağ olun. Evet, e, bu hafta süremiz el verdiğince Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat e, Ağırel'le e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında e, meydana gelen bir takım yolsuzluk ve israf e, meselelerini konuştuk. Kendisinin e, yazılarını da siteden e, okuyabilirsiniz. Gayet detaylı bir şekilde e, bilgiler yer alıyor. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>